olsun acıbatım olsun hayırlı dedikleriniz hemen şerli dedikleriniz hayırlı olsun işiniz bereketli yolunuz kazasız belasız olsun efendim İçtiğiniz kahve köpüklü yediğiniz yemek tuzlu ödediğiniz hesap ucuz olsun bu son olsun olmadı kara göz aman di verdim işte bu da son olsun öyle olsun. Dediğin gibi olsun efendim. Ay bu olsunlar günah getirdi bana. Vallahi bir olsun dersen aşk olsun. Yok daha beteri olsun. Yazıklar olsun. Tamam tamam. İstediğin gibi olsun Kara gözüm. Hadi birader, ver anahtarı da açalım kapıyı. Ne anahtarı birader? Efendim anahtar sözü sen söyleyeceksin ki ben de devamını getirip olayı açacağım. Ha konuya giriş babında diyorsun sen. Ee şey e, Kara gözüm. Ya bütün gün neyle uğraştım biliyor musun? Bak şöyle. <gülüyor> e, neyle uğraştın birader? Evin musluklarıyla uğraştım efendim. Yok, yoksa suyu mu kesmişler? Ha anladım. Faturaları yatırılmayınca küsüp kendi kendini kesiyor bu sular. Yok efendim ne faturası ne suyu. Benim musluk başları gevşemiş. Açsam açılmıyor, kapasam kapanmıyor. Onları hallettim. Ya ne cimri adamsın birader? Sen niye uğraşıyorsun? Çağırsaydın bir tamirci o hallederdi. Ama ben evimin işleriyle uğraşmaktan mutlu oluyorum birader. Neyse ki sonunda açma kapama problemini hallettim. Ülkemizde de birilerinin açma kapama problemi var acayip Açma kapama problemi? Mi? Nasıl yani? Efendim birileri kapanan kızlarımız üniversiteye giderse açılsın diyorlar. Açılan partiler kendilerince fazla ileriye giderse kapansın diyorlar. Haa anladım. Sen son zamanlarda ülkemizde yaşananlara gönderme yapıyorsun. Ne göndermesi birader? Direkt söylüyorum. Efendim ülkemizde demokrasi var. Hakaret etmeden isteyen istediğini söyleyebilir. Söylenenler iyi de söylenmeyenler ne olacak? Hangi söylenmeyenler efendim? Ya Hacivat bunları söyleyen zihniyet, Ergenekon terör olaylarını duyunca ağzını bıçak açmıyor. Bunları niye söylemiyorlar diyorum. Ha şey yüzünden yargıya intikal etmiş olaylar hakkında... ...yorum yapmanın uygun olmadığına inandıkları için efendim. Ee, parti kapatma hakkında niye konuşuyorlar o zaman? Ee şey, e, kim, kim, ne desem ki... Ne, ne bileyim. bileyim. Ya acıvatım konuşulmalı bunlar birader. Millet ne olup bitiyor farkına varsın. Susurluk çetesi, Sağana çetesi derken babaları Ergenekon terör örgütü çıktı. Ya o efendim çıktı. Hem de ta Üzeyir Garik cinayetine kadar uzanıyormuş bu terör örgütünün faaliyetleri ya. Uzanır, uzanır. Biraz daha araştırılsın. Ta Kubila cinayetine kadar uzanır bu teröristlerin faaliyetleri. O kadar eski mi bunlar birader? Onları bilmem ama ülkemizin feraha aydınlığa, istikrara ermesini istemeyenler o kadar eski ki birader. Aşılacak inşallah, inşallah efendim. İnşallah aşılacak da bunların yanında biz üniversitede türbanı, parti kapatmayı konuşmaktan... ...asıl konuşulması gerekenler güme gidiyor, onu demeye çalışıyorum. Maalesef yasakçı bir zihniyet var efendim. Yani yakında partilerin internet sitesinde bu partiye erişim mahkeme kararıyla engellenmiştir derlerse hiç şaşmam. Mümkündür Karagöz'üm mümkündür. Sen de bugün pek derin meselelere daldın. Başımıza bir iş gelmesin sonra. Gelmez Hacı verdim, gelmez. Biz seninle zamanında Padişah'a unuttuklarını hatırlattık. Belki Padişah sıradan birinden duysa hiddetlenecekti. Ama söyleyen hacivatla kara Karagöz olunca hatasından döndü. İnsanımız ne sıkıntı çekerse ne düşünürse bu ağızdan onların düşündüklerinden başkası çıkmaz. Biz susulacak yerine zamanı geldi mi konuşulacak yeride de iyi biliriz Allah Vay be! Bravo Karagöz! Artık başka söze hacet kalmadı. Efendim her ne kadar sürçülisan ettikse affolat! Af